onlara anlatıyor. Bütün Medine'deki Müslümanların devamlı birbirlerini görmeleri oranın ilim ve irfan yuvası olmasına ne yapıyordu? Sebep oluyordu. Yani peygamberin bütün hayatı irşatla geçmiştir. Peki biz çalıştığımız her yerde bunu yapamayız mı? Evimizde, iş yerimizde, alışveriş yaptığımız yerde her yerde bunu ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet, istersek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 varisleridir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ hayatı nasıldır? Bugün anlatmaya çalışacağım mevzu bu. Bunun da başlıca özellikleri var kardeşlerim. En belirgin özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davette samimiyetiydi. Yani her şeyden önce samimi bir mürşitti. Ve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 Krallık verelim ama sen bu davandan ne yap? Vazgeçtiklerinde, bakın bunlar basit mesele değil. Bugün dinini bir dünya metahı karşısında satan insanlar yok mu? İnsanları vitrin göstererek kendini çok rahat bir şekilde yaşama veren yok mu? Ağz yarışına giren yok mu? Kütüphanelerini vitrin gösterip fare basanlar yok mu?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 inanan inanır, inanmıyan ne yapmaz, inanmaz. Ama sen niye inanmıyorsun diye ne yapamayız? Niye kabul etmiyorsun diyemeyiz. Çünkü Allah Resulullah'ı, Allah azze ve celle Resuluna sen niye inanmıyorsun diye kendini niye paralıyorsundur? Göğe çık, gereyin de bizim getirdiğimizden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa. Senin görevin anlatmak.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 Hissi. Doğru mu? Kocan kim? Hangi gruptansın, Hangi cemaattansın? Hemen seni bir yere koymaya çalışıyor. Kendine göre bulduğumu da o şekilde bir yaklaşıyor sana. Sen onun aklına, gönlüne hitap ettiğin zaman o bir yumuşuyor, afallıyor ve onu düşünmeye sevk edip bırakır. O zaman diyor ki, ha, doğru din buymuş. Benim de burada olmam lazımdır. Ve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 Konunun önemine binayen Ali diyor ki Allah kendisine razı olsun insanları anlayabilecekleri sözleri söyleyin. Sözü anlamayıp da Allah'ı ve Resul'unu yalancı duruma düşünmelerini ister misiniz? diyor İmam Buhari naklediyor. Yani bir kavmi anlayamayacağı sözleri ne yapmayacaksınız? Söylemeyeceksiniz. Orada düşük seviyeli insan varsa bunu ne yapmayacaksınız? Anlatmayacaksınız. Adam hemen kavrayıp üzerine geliyor. Öğrendiğin ilimle ona hiçbir şey ne yapamıyorsun. Veremiyorsun. Allah kendisinden razı olsun İmam Şafi. Ne kadar alimlerle münazara etsen hepsini yendimdir. Ne kadar cahillerle münakaşa yani münazıraya girdiyse hepsinde yenildimdir. Cahil alimin kıymetini anlamaz ki. Yani anlamaz ki. Onu anlatamaz. Odunun da odunundur.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 Yine kardeşler, Peygamberimizin uslubundan birisi. Devam edeyim, birkaç madde var. Zoraki olmaz. Yani tam bir saat oldu bunların. Çarpıcı sorularla dinleyicileri hazırlıyor. Hani bazen ben sorar, Bayat nerede? Bu şey nerede? Aslında ben sizden bu cevabı beklemiyorum. Yapmak istediğim, Allah Resulü'nün İstilatı ve O nedir?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 karşıdaki insanın iç dünyasını, psikolojik ihtiyacını ve verdiği emir karşısında hangi hatasını gidereceğini Allah Resulü ne yapıyor? Güzel hesaplıyor. Yine Ali Sallallahu ve yüze vurmadan tasih etmiştir. Yani birileri geliyor Allah Resulünün, Ali Sallallahu ve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 İşte hep hikayelerle anlayabileceğimiz örnekler vererek kıssalarla davetinde Allah Resulü ne yapmıştır? Başarılı olmuştur. Mesela Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler bir duvarın elemanları gibidir derken diyor şu birbirine kenetlediğini ve bize şöyle diyor elini kaldırarak gösterdiği hala nedir? Gözümün önündedir diyor. Bu da gösteriyor ki Aleyhisselatü Vesselam davetinde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 Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sübhaneke <gülüyor> Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve tevbili velhamdülillahi rabbil alem. Sağol